1797, numaralı konu, Übey bin Kab'ın nasihatleri, evet, Übey bin Kab, bana tavsiyede bulun, diyen bir kişiye şunları söyledi, Allah'ın kitabını kendine önder edin, hakem olarak ona razı ol, çünkü Hazreti Peygamber bizler için halef olarak onu bırakmışlardır, o isteği asla reddedilmeyecek bir şefaatçi ve itham edilemeyecek bir şahittir, o hem sizden ve hem de daha önceki ümmetlerden bahsetmektedir, onda ferdi ve sosyal hükümlerin yanı sıra sizlerin ve daha sonrakilerin haberleri de vardır. Übey bin Kapra şöyle buyurmuştur, Allah Teala kendisi için bir şeyden vazgeçen kullarına onun yerine, hiç beklemediği bir yerden çok daha hayırlısını verir, kim de bu konuda gevşeklik gösterirse Allah Teala onu hiç beklemediği bir yerden çeşitli sıkıntılara duçar eyler. Übey bin Kapra şöyle buyurmuştur, mümin şu dört şey arasındadır, başına bir şey geldiğinde sabreder, Kendisine bir şey verildiğinde de şükreder, konuştuğunda doğru söyler, iki kişi arasında hükmetmesi gerektiğinde adaletle hükmeder, Allah Teala onun hakkında, Nur üstüne nurdur, nurun ala nur, nur, 24.sur 35 buyurmaktadır, onun için şu beş şey, konuşması, ilmi, bir yere girişi ve bir yerden çıkışı ve kıyamet gününde son varacağı yer nurdur, kafir içinse şu beş şey, sözleri, amelleri, girdiği, çıktığı ve kıyamet gününde varacağı yer karanlıktır, Cebre veya Cüvey bir isimli bir kişi şöyle anlatmıştır, halifeliği döneminde HZ, Ömer'den bir kariye istemek üzere Medine'ye gittim, oraya vardığımda doğruca onun yanına gittim, Allah Teala bana keskin bir zeka ve güzel konuşma kabiliyeti vermişti, Hz. Ömer'in huzurunda dün Dünyadan bahsettim ve onun değerini hiç mesabesine indirdim, Hz. Ömer'in yanında bir kişi vardı, sözlerimi bitirdikten sonra bu kişi şunları söyledi, dünyayı bu derece kötülemen dışında bütün söylediklerin çok doğrudur, sen dünyanın ne olduğunu biliyor musun, o bizi ahirete götürecek bir binek ve bu yolculuktaki azığımızdır, insan kıyamet gününde, bu dünyada işlemiş olduğu amellerinden dolayı mükafatlandırılacaktır, bu kişi dünyayı benden daha güzel değerlendirmişti, bunun üzerine Hz. Ömer'e, ey müminlerin emiri, yanınızdaki şahıs kimdir, diye sordum, bu, Müslümanların efendisi Ubey bin Kaptır. cevabını verdi.